CIA, Usame Bin Ladin, Eymenel Zevahiri ve Müslüman mücahidlerin Afganistan'daki ittifakı. Kabusların gücü dizimizde bugün 80'li yıllarda Afganistan'a uzanıyor ve siyasette korkunun yükselişinin odağındaki iki grup, 11 Eylül sonrasının can düşmanları, Amerikan yeni muhafazakarlarıyla radikal İslamcıların, Afganistan'da nasıl bir araya geldiğini izliyoruz. Başkan Reagan 1982'de Amerikan uzay mekiği Kolombiya'yı cesur Afgan halkına ithaf ediyorum dedi. Kolombiya nasıl insanlığın bilim ve teknoloji alanındaki en büyük hayalleri ve çabalarının ürünü ise Afgan halkının savaşı da hürriyete susamışlığın en güzel örneği idi. <gülüyor> Afganistan'da mücahit grupları 1979'dan beri zaten Sovyet işgaline karşı şiddetli bir direniş gösteriyordu. Ama 1981'de iktidara gelen Reagan yönetimindeki yeni muhafazakar grup, bu savaşı dünyayı değiştirme planlarının ilk adımı olarak görmeye başladı. Bunlar yalnızca Afgan milliyetçileri değil, özgürlük savaşçılarıydı. Sovyetler Birliği'nin yıkılması, dolayısıyla da dünyada demokrasinin yaygınlaştırılmasına büyük katkıda bulunabilirlerdi. Bu düşünceye Reagan doktrini dendi. 1981-83 yılları arasında Başkan Reagan'a danışmanlık yapan Jack Wheeler. Küçük bir gruptuk aslında Reagan yönetimi içinde. Bu küçük grubu birleştirense dünyada özgürlüğün ve güvenliğin yaygınlaştırılması idealiydi. Sovyetler Birliği'nden kurtulma isteğiydi. Sonuçta özgürlük savaşçılarının desteklenmesi Reagan yıllarında muhafazakar hareketin en önemli amacı haline geldi. 1970'lerde şer güçleri ve kurtarıcı Amerika efsanelerini oluşturan yeni muhafazakarlar artık iktidarda oldukları 80'li yıllarda kendi yarattıkları efsanelere inanmaya başlamışlardı. Dünyayı değiştirmek için yola çıkan devrimciler olarak görüyorlardı kendilerini. Yeni muhafazakar grubun önde gelen isimlerinden ve Reagan dönemi Savunma Bakan Yardımcısı Richard Pearl o yıllarda şöyle konuşuyordu. We're closer to being revolutionaries than conservatives in the sense that we want to change some deeply entrenched notions. Aslında muhafazakarlıktan çok devrimcilik tanımı bize yakışıyor. Çünkü Amerikan gücünün dünyada ne tür bir rol oynayabileceği konusundaki gayet yerleşik inançları değiştirmeye çalışıyoruz. Bu gücün yapıcı bir şekilde dünyadaki düzgün yönetimlerin artırılması için kullanılabileceğini düşünüyoruz. Eskiden diktatörlerle kurulan samimiyetlerden rahatsızız. Yeni muhafazakarların en önemli müttefiki ise Merkezi Haber Alma Örgütü CIA'nin yeni başkanı William Casey'di. Amerika 1979'dan itibaren Sovyetlere direnen Afgan gruplara bir miktar yardım sağlıyordu. Ama Casey bu yardımı açık çeke çevirdi. O yıllarda Afganistan'la görevlendirdiği CIA saha sorumlusu Milton Bird'in görevi aldığı günü şöyle hatırlıyor. Casey muhtemelen Afganistan'ı en önemli yerlerden biri olarak görüyordu. Bir gün beni yanına çağırdı. Gelecek ay Afganistan'a gidiyorsun dedi. Kazanmanı istiyorum. Neye ihtiyacın olursa hepsini temin edeceğim. İstediği Afganistan'ı Sovyetler Birliği için bir Vietnam'a çevirmek, onların canını sıkmak falan değildi. Gayet açıkça ifade ediyordu. Hedef kazanmaktı. Bana Stringer füzeleriyle 1 milyon dolar verdi. Amerikan parası ve silahları Pakistan sınırından Afganistan'a akmaya başladı. CIA uzmanları, mücahitleri, gerilla savaşı, suikast, bombalı tuzaklar, sabotaj gibi gereken her konuda eğitmeye girişti. Onlara Sovyet Ordu Birliklerinin konumları ve güçlerini gösteren uydu fotoğrafları da temin ettiler. sıralarda Afganistan'a dışarıdan destek vermeye gelen bir başka grup vardı. Dini liderlerinin çağrısına uyarak Arap dünyasının dört bir yanından Afganistan'da Sovyet işgaline karşı Müslüman topraklarını kurtarma savaşına destek vermeye gelen savaşçılar. O dönemde Kuzey Afganistan'daki Arap savaşçı birliklerinin komutanlığını yapan Abdullah Anas bu öyküyü şöyle anlatıyor. I saw the fatwa, the order saying that every Muslim ''Fetvayı gördüm. Her Müslüman topraklarını kurtarmak için savaşan Afganlara destek olmak zorundadır.'' diye bir fetva yayınlanmıştı. O sırada Afganistan'ın nerede olduğu, oraya nasıl gidildiği hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Ama Abdullah Azam ile karşılaştım. Karizmatik bir din adamı olan Abdullah Azam, Afganistan'da savaşacak gönüllü topluyordu Orta Doğu'nun her bir yerinden. İslam Siyasi Düşünce Tarihi uzmanı Dr. Azam Tamimi, Azam'a bütün kapılar açıktı, diyor. Abdullah Azam, Afganların mücadelesinin Arap dünyasında reklamını yapma konusunda çok hayati bir rol oynadı. Ona Arap mücahitlerin emiri demeye başladılar. Peşaver'de bir büro kurdu. Bu büro, Afganistan'daki cihada katılmak isteyen Araplara hizmet veriyordu. Bütün kapılar açıktı Azam'a. Çünkü herkes, Amerikalılar, Suudiler, Pakistanlılar, herkes Sovyetler Birliği'nin yenilmesini istiyordu. İslam'ın siyasete hakim olmasını savunan Müslüman Kardeşler Örgütü'nden gelen Abdullah Azam, tıpkı yeni muhafazakarlar gibi Sovyetler Birliği'ne karşı savaşı dünyayı değiştirecek bir devrimin ilk adımı olarak görüyordu. Afganistan'da savaşan Araplar, böyle bir dönüşümün çekirdeği olabilir, ülkelerine döndükleri zaman... Orta Doğu'ya egemen olan çürümüş rejimleri devirmekte de halklarına öncülük edebilirlerdi. Ama Azam, yoz rejimlerin siyasi yollardan devrilmesi gerektiğini savunuyordu ve takipçilerine sivil halka hedef alacak terör yöntemleri kullanmayacakları konusunda yemin ettiriyordu. Azam'ın yakın çevresindeki isimlerden biri de Usame Bin Laden'di. Bin Laden'in harekete katılışını yine Afganistan'daki Arap Birliklerinin komutanlarından Abdullah anasdan dinleyelim. Osama came to participate in 85. Usame 1985'te geldi aramıza katılmaya. Biliyorsunuz çok zengin bir Suudi ailesinden geliyor. Çok parayla geldi. Şeyh Abdullah Azam Afganları örgütlüyordu ama Usame gibi zengin değildi. Usame bu boşluğu doldurdu. O sıradaki esas işlevi para bulmaktı. Tabi aynı zamanda güçlü bir karakterdi de fakat 1985'te Afganistan'daki savaşa katılmaya gelen yeni bir güç, Abdullah Azam'ın siyasi İslam'a ilişkin ılımlı yorumlarına ve liderliğine meydan okuyacaktı. Bu yeni güç, çeşitli Arap ülkelerinin cezaevlerinden serbest bırakılan en radikal İslamcılardan oluşuyordu. O yıllarda Amerikan haber alma örgütü CIA'in Afganistan sorumlusu olan Milton Byrd'ın anlatıyor. Derken gizliden gizliye çoğu Orta Doğu ülkesi, Arap rejimi hapishanelerini boşaltmaya, bu insanları cihada katılmaya yollamaya başladı. Şehit olmayı umuyorlardı. Bunların önemli bir kısmı radikal İslamcılardı. Mesela Mısır'da Enver Sedat'a suikast ardından tutuklanan ama idam edilmeyenler. Bu grup içinde en etkili isimlerden biri daha önceki programlarda Mısır'daki serüvenini anlattığımız Eyman El Zawahiri'ydi. İslami cihad örgütünün liderlerinden El Zawahiri, Enver Sedat Suikastine karışmaktan 3 yıl hapis yatmıştı. Siyasi İslamı Abdullah Azam'dan ve Müslüman kardeşler geleneğinden çok farklı şekilde yorumluyordu. Gerçek İslami cephe ve gerçek İslami muhalefet biziz diyordu Emen Elzevahiri. Serat suikasti sanıklarının sözcüsü olarak dünya medyasına seslendiği sırada. Elzevahiri 1966 yılında idam edilen radikal İslam filozofunun takipçisiydi Seyit Kutub'un. Seyyid Kutup, Batı demokrasisinin ve liberalizmin toplumlardaki çürümenin temelinde olduğuna inanıyordu. Bu düşünce sistemi politikacılara en yüksek otoriteyi veriyor, Allah'ın düzenini ve emirlerini unutturuyordu. Dolayısıyla bu düşünceyi savunanlar ve takipçileri Müslüman olduklarını iddia etseler dahi Kur'an'ı reddetmiş sayılmalıydı. Dolayısıyla da hedef alınmaları meşruydu. El-Zawahiri ve arkadaşları peşavere yerleşip İslamcı hareketi radikalleştirmeye yönelik propaganda faaliyetlerine giriştiler. Radikaller hem ılımlı İslamcı Abdullah Azam'ın etkisini azaltmaya çalışıyor hem de cihada Amerikan desteğini reddediyorlardı. Çünkü Amerika yozlaşmanın kaynağıydı. Elzevahiri bu kampanyada Usame Bin Laden'i de radikal cepheye çekmeyi başardı. Ne garat, 1987'de Sovyet televizyonları, Devlet Başkanı Mihail Gorbacov'un Afganistan'daki Sovyet birliklerini çekme kararını duyuruyordu. Sovyet sistemini içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarmanın, ancak reformlarla ve belli başlı politikaların değiştirilmesiyle mümkün olacağına inanan Gorbacov, Afganistan siyasetini de tersine çevirmeye karar vermişti. Gorbacov, Amerikalılardan yardım istedi. Afganistan'dan ayrıldıklarında geride bir kaos değil, istikrarlı bir hükümet bırakabilmek için Washington'un aracı olmasını istiyorlardı. Fakat Amerikan yönetimindeki şahinlerin cevabı kısa ve netti. Siz çekilin her şey yoluna girer. Afganistan'ın geleceğine özgürlük savaşçıları karar verecektir. Gorbacov, Amerikan yönetiminin bu yanıtı karşısında şok olmuştu. Sovyet, gizli haber alma servisi KGB aracılığıyla Amerikalılara şu mesajı yolladı. Eğer Afganistan'da mücahitler iktidar olursa demokratik bir rejim kurulamaz. En aşırı İslamcı görüşler güç kazanacaktır. Fakat Gorbacov'un bu uyarısı kale alınmadı. Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmesini, Berlin duvarının yıkılması... Orta ve Doğu Avrupa'daki komünist rejimlerle Sovyetler Birliği'nin çöküşü izledi. Hem İslamcılar hem Amerikan yeni muhafazakarları zaferlerini kutluyordu. Afganistan'ı kurtarmakla kalmamışlar, aynı zamanda Şer İmparatorluğu'nun çöküşünü sağlamışlardı. CIA'nın 1976 ile 87 yılları arasında Sovyet İşleri Dairesi Başkanı olan Melvin Goodman, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün, Amerika'da yeni muhafazakarlar tarafından tamamiyle yanlış yorumlandığı kanısında. Amerikan siyasi söylemine hakim olan en büyük efsanelerden biri, Sovyetler Birliği'nin Amerikan dış politikasının özellikle de Afganistan'daki zaferi sayesinde çöktüğüdür. Bu tam bir hüsnü kuruntudur, tam bir fantezi. Sovyetler Birliği İskambil kağıtlarından bir kule gibi çöküverdi, evet. Ama kendi çelişkileri yüzünden çöktü. Ekonomisi çürümüştü, siyaseti çürümüştü. İnsanlarının merkezi yönetime inancı kalmamıştı. Radikal İslamcılar da tıpkı yeni muhafazakarlar gibi Afganistan'ın kurtuluşu ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünden kendilerine pay çıkardılar. Bir efsane doğmuştu. İslamistler İslamcılar Sovyet ordusunun Afganistan'daki mağlubiyetinde en büyük payın kendilerine ait olduğunu düşünüyordu. Amerikan yardımı ve eğitimi olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını hatırlamak istemiyorlardı. Ayrıca aslında Afganistan'da Sovyetlere karşı savaşanlar Afgan mücahitleriydi. Arap savaşçılar eğitim gördü ama pek savaşmadılar. Gel gelelim, efsane doğmuştu bir kere. Cihadın zaferiydi Afganistan. Bu inanç bütün dünyada İslamcıları heyecanlandırıp harekete geçirecek kadar güçlüydü. Dizimizin bundan sonraki bölümünde yeni muhafazakar ve radikal İslamcı cephelerdeki bu zafer havası ve yanılsamaların 90'lı yıllara nasıl yansıdığını takip edeceğiz.